Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı, bugünkü konuğum İmran Gece Özbey. İmran Hanım, İstanbul Üniversitesi Türk Diri ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi. Kendisiyle e, Türk, e, Yeni Türk Edebiyatı alanındaki doktora çalışması, Türk romanında kamusallık, algı, deneyim, endişe üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz İmran Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İlk sorumla başlayayım isterseniz. Tezin odağına, kamusallık e, endişesine koyduğunuzu söylüyorsunuz. E, Richard Sennan'ın e, kamusallık teorisi üzerinde duruyorsunuz. Kuramsal çerçeveyi biraz açacak olursak, kamusallık endişesi nedir? Ve Türk romanında, e, evet. kamusal alanda, kamusal, e, kamusallık teorisinin yansımalarını nasıl görüyoruz? E, tezimin henüz ilk aşamalarında e, argümanımı belirlerken temel dikkat noktam şuydu. Türk modernleşmesinin erken dönemlerinde e, yükselişe geçen bir kamusal yaşamın e, ve bunun karşısında konumlanan, dönüşen bir mahremiyet halkısının izini sürmek mümkün mü? E, bu noktada kuramsal çerçeveyi senetin e, kamusal insanın çöküşünde kurduğu kamusallık teorisinden faydalanarak oluşturdu. E, bu teoriden iki şekilde yararlandım. E, i̇lk olarak işte senetin sosyallik modeli, e, kamusallık derken hangi bağlamda Konuşacağımı netleştirmemde yardımcı oldu. Çünkü biliyorsunuz kamusal olan ve e, kamusallık benzeri e, çok farklı anlam ve yorum katmanı olan bir e, kavramdan bahsetmiş oluyoruz. E, söz gelimi habermasın kamusal olan teorisiyle senetinki birbirinden epeyce farklı. E, i̇kinci olarak senetin modernliğin kamusallığı nasıl dönüştürdüğüne dair bazı dikkat noktaları var. Onlardan e, faydalandım. Ancak tabii niyetim... Batı'nın modernlik ve buna bağlı olarak gelişen modern kamusallık tecrübesi üzerinden Türk romanını incelemek değildi. Senet'in Londra ve Paris'i oda aldığı bir anlatısı var. Kanusallığın yükselişi ve çöküşünü merkeze koyduğu bir anlatısı var. Ve bu birçok sebeple doğrudan Osmanlı Türk toplumuna zaten uyarlanamaz bu muhakkak. Ama modernizasyon süreçlerinin her toplumun kendine has biçimde deneyimlediği süreçler olmakla birlikte e, benzer bireysel toplumsal dönüşümleri tetiklediğini de biliyoruz. E, nitekim senetin modern kamusallığın yükselişi sürecinde zaman mekan kırılmaları, e, mekansal dönüşümler, e, yeni pratiklerin halkın her kamusallaşmaya teşvik etmesi, e, bireyselleşmenin yükselişiyle birlikte kişiliğin, e, bilhassa dış görünüşün şahsileşmesiyle kamusal alana girişi, e, sonrasında kamusal mekanı işte aktif katılım göstermekten ziyade işte pasif biçimde, daha gözlem amaçlı kullanan karakterlerin ortaya çıkışı ki e, bazı aklını gözün gastronomisi olarak adlandırıyor. E, e, sonrasında modernleşmeye karşı işte geçen bazı tepkiler, e, kamusal yaşamdan kaçırış, hatta narsizmin yükselişi gibi böyle bir çok dikkat noktası var. E, onun ve bunların aslında romanımızın romanımızın en e, kanonik örneklerinde karşılık bulduğunu pekala söyleyebiliriz. E, Senetin kamusal yaşamın sahne ve rol kavramları etrafında değerlendirilmesini önellikte de bazı dikkatleri var. Onlar da bence oldukça önemli. E, ama tabii sosyolojik bir teoriden faydalanmakla birlikte e, meseleyi toplumumuza ve romanımıza özgü biçimde de ele almak gerekiyordu. Bu noktada işte incelediğim romanların hepsinde e, kamusallığın hem roman kişileri hem de anlatıcı dolayı karşımıza çıkan bir endişe e, izleyi etrafında kurulduğu argümanından hareket etti. E, bu durum en erken örneklerde daha çok ahlaki endişe olarak karşımıza çıkıyor ama e, bir de aslında 1908'den sonra modern kamusallık pratiklerine e, katılımı doğrudan hedef alan ahlaki endişe değil, böyle gizli bir endişe olarak devam eden e, bir endişe var. Bu bir nevi şekil değiştiriyor diyebiliriz büyük ölçüde kamusal şey kadın kamusallığının içeriğine, işte ailenin e, endişesi ne, yani bu gibi uğursuzluklara evlendiğini söyleyebiliriz. Doktora tezinizde Türk romanının kamusal mekanla bağlantısını incelediniz. Modernleşen yaşamda kamusal ve özel alanlar arasındaki sınırın daha da belirginleşmesi ve bu alanların birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesi üzerinde durdunuz. Modernleşen dünyada özel alanın belirginleşmesindeki birinci etken, bireyselleşmenin yükselişi. Böylece özel alanlar daha da şahsileşerek daha farklı tanımlamalarla anlatılıyor. Modern kamusal kültürün yansıması dışarıdaki mekanlarla tanıyoruz bunu. İçerisi ve dışarısı ayrımında Halit Ziya gibi bir yazarın daha çok özele yer vermesi ve Recaizade Bahmut Ekrem'in dışarıda olana daha çok dürbün tutmasındaki farkın temel nedeni nedir? E, aslında şöyle, modernleşmeyle ile birlikte evet bir kamusal alan, özel alan farkındalığı öncelikle Batı toplumlarında geçiyor. E, ancak bu iki alan tamamen birbirinden ayrılıyor demek çok doğru olmaz. Hatta kimi bağlamlarda kamusal özel alanlar arasındaki sınırın silikleştiğini dahi söylemek mümkün. Ee, bize gelince ise Osmanlı Türk toplumunda kamusallık bağlamında zaten e, geleneksel mahalle yapılanmasının getirdiği bir ara alanla birlikte e, inancın da şekillendirdiği bir mahrem alan bilinci var. E, Modernleşme ile birlikte değişen ve bize de sirayet eden ise şu, e, birey zihinsel ve mekansal düzlemde yalnızca kendisine ait bir alanın ayırdığına varıyor. Her şeyi bu alan çerçevesinde algılama imkanı buluyor. Dolayısıyla kamusallığı kendisine göre dönüştürüyor. Ee, özel alandaki eskiden olduğu gibi ailesi ya da cemaatiyle kurduğu bir mahremiyet alanı olmaktan çıkarıp bireyselleştiriyor. Ee, örneğin ilk romanlarımızda e, Uğur Aya'nın çok yerinde bir tespitiyle emblematik kamusal mekanlar mesirelerdi. Ve bu mekanda bulunmanın ideal şekli de senha işte günlerde gitmek, kalabalıktan e, uzak durmaktır mesela. Yani olumlanan budur. Namık Kemal'de Ahmet Mithat'ta bu hep böyledir. Kalabalığa karışanlar, kalabalık seyretmeye gidenler hep olumsuzlanır. Dolayısıyla burada kamusalı sirayet eden bir mahremiyet arayışından söz edebiliriz ama bireysellik birinci çok da gelişkin olmayan bir mahremiyet arayışı bu. Ama araba sevdası ve mavi ve siyah gelinliğinde iş biraz değişiyor. Araba sevdasında ilk bakışta işte sizin de dışarıda olana daha çok dürbün tutulan, gücü. Şu bir kamusallık hülyası göze çarpsa da aslında bireysellerin işaretleri de karşımıza çıkıyor. Ee, senetin kişiliğin kamusal alanına girişi olarak adlandırdığı şeyden bahsediyorum. Yani bir uzun her ne kadar kamusal alanın bir parçası gibi görünse de aslında onu araçsallaştırdığını görürüz. Ee, dikkat edin bir uzun kolektif hiçbir etkinliği yoktur. Yani aslında kendini gerçekleştirme yolunda bir performans sunmaktadır o kamusal alanda. Amacının görmek değil e, yalnızca görünmek olduğu özellikle vurgulanı işte bastonuna, ünlü arabasına amblemi işlidir, mendilleri markalıdır. Hep bunlar bireysellik işaretleridir. E, her yerde işte onun muhteşem bir ruhu olduğu görülsün, bilinsin ister. E, periveş'i de aslında bu performansın e, asli istersi ve tamamlayıcısı seçer. Yani iki kişiden oluşan modern aşk ve ona hayran, onu takdir eden, işte onu tanıyan bir periveş. Aslında hayali bu. May vesiyah ise e, bireyin ve dolayısıyla modern özel alan bilincinin romana girişi bağlamında bizde e, önemli bir kır, e, kırılma noktasına işaret ediyor. Ahmet Cemil'in bir yandan e, işte kendi gerçekleştirmek üzere bir ruh gibi yalnızca görülmek istediğini görüyoruz ama e, onun görülme isteği ve dış görünüş eşyadan tamamen bağımsız olmamakla birlikte daha çok böyle bilinme, tanınma üzerinde kurulu. Eh, Ahmet Cemil de aslında bir ruldan ve kendisinden önceki diğer roman kişilerinden ayıran şey ise bilinçli olarak e, kamusal alanda kendini pasifize etmesi ve e, bireysellik bilinciyle oluşan o özel olan farkındalığı. Ya Ahmet Cemil romandaki kamusal mekanlarda hep diğerlerinden uzak durmayı tercih eder. İşte kendisi herkesten uzak herkese yabancı görür. İşte yalnızca gözlemci olarak yer almayı tercih eder. Bir nevi proto öldür aslında Ahmet Cemil. Ee, söz gelimi onun için ideal kamusallık hali, Lüksemburg kahvesinde işte gelen geçene rahatça görebileceği bir masaya oturup hiç kimseyle muhatap olmadan e, bilgiyi ve ilhamı gözlem yoluyla elde etmeye çalışır. Ki bu eğilim batı literatüründe de bireyselliğin yükselişinin önemli bir işareti olarak görüldüğünü biliyoruz. Ee, Kalabalığın bir parçası olmak zorunda kalırsa da Ahmet Cemil, hep sıkıntılıdır. ya yani, Onlar da hep sıkıntılıdır. Yani, onun için kamusal yaşam can sıkıcıdır, bayağıdır, müstekrehtir onun neyişiyle. Bulunduğu her mekan bir nedenle ona huzursuzluk verir. E, bu yüzden de işte kamusal mekanda pasiflik, özel alanda ise böyle yalnızlık ve sükut peşindedir. Yani o e, evinde bile bir noktadan sonra odasına kapanıp ve e, sükunet ister, sükut ister. E, bu bağlamda romanın aynı zamanda Apetjeminin özel alan olduğunu da söyleyebiliriz. Yani onu yeniden inşa etmeye dair arzuları üzerine kuruludur. E, kütüphane oda, işte eseri, telif eseri, e, modern aşk yani Namia, Hikamusu gördüğü genç kızlara bakarken hepsinde işte Saadet Hülya'sının tamamlanmasının etrafında uçuşan perilerdir bu kızlar ve bu Hülya sonradan Namia oğlu verir. Yani e, burada bütün bunlar Ametem'in özel alan idealinin köşeleridir aslında öyle diyebiliriz. Teşekkür ederiz İmren Hanım. Dilerseniz burada bir virgül e, koyalım programımıza. Arada hangi şarkıyı çalmamızı istersiniz? Last Shadow Puppets'ın e, My Mistakes Made For You şarkısını rica edeceğim. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugünkü konuğum İmren Geceviz Bey ile... E, Yeni Türk Edebiyatı alanındaki doktora çalışması, Türk romanında kamusallık, algı, deneyim, endişe üzerine konuşmaya devam ediyoruz. İmren Hanım tezinizde 1873-1950 yılları arasında yazılmış e, 19 roman inceleniyor. 1873 tarihli e, incelenen ilk roman bir Talat ve Fitnat'tan 1948 e, yılına huzura kadar dönemsel olarak bakacak olursak Türk romanda, kamusal mekanda, e, bireylerin algı ve davranışlarında nasıl bir manzara değişikliğiyle karşılaşıyoruz? E, Türk modernleşme tarihiyle paralelliklerinden bahsedebilir miyiz örneğin? E, elbette. Yani şöyle seçtiğim romanların üzerinde konuşacak olursam ki e, ben buna çok daha fazla roman incelediğim için bu tespitin daha geniş bir kapsamı olduğunu e, rahatlıkla söyleyebilirim. E, bu romanların modernleşen kamusal yaşamın aktif bir parçası olmaya düşkün olan e, işte tırnak içinde buna kapılan roman kişileriyle işte hiç fiabet etmeyen sınırlı ve ölçülü e, katılım gösteren roman kişileri ikiliğinden okunabileceğini görüyoruz. E, dolayısıyla bu dönemde romanlarda kamusal yaşama dair olumsuz dikkatin bir e, kapılma kapılmama durumuyla bir arada durduğunu ve bunun müşterek bir yön olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, Elbette modernleşme tarihimize paralel davranış değişikliklerini izlemeyi mümkün kılan kaynaklardan biri romanlar. Burada tabi modernleşme sürecinin beraberinde getirdiği işte kadın kamusallığının yükselişi ve bilhassa 1920'lerden sonra ailenin kamusal alemiyetinin artışı gibi önemli mahremiyet kırılmaları, davranış değişiklikleri noktasında önemli gelişmeler. Modern mahremde bildiğiniz gibi bunu anlatır Elif Ergöl'e. Bunun dışında gündelik hayatın işte boş zaman kavramının oluşması, toplu taşıma araçlarının yaygınlaşması, işte dışarıda yemek yemek gibi pratiklerin normalleşmesi gibi birçok gelişmeyle e, kamusal yaşamın gitgide genişlemesi yönünde uğradığı değişim de önemli. E, romanı ise bu bağlamda asıl kıymetli yapan bence bu davranış değişikliklerine yönelik algı ve endişeyi bize taşıması. E, kamusal yaşamın algılanışının Bence en önemli yönünü oluşturan endişe halinde bu tarihsel süreçte hiç kaybolmuyor. olmuyor. Sözgelimi kadın kamusallığıyla ilgili işte gelişmelerle endişenin kadının dışarı çıkmasından kıyafetine, sonra çalışma hayatına katılmasına, işte işini flört ederek seçmesine, oradan eğlence mekanlarına gitmesine gibi böyle bu yöne doğru bir içerik zenginleşmesine uğradığını görüyoruz. Ama bir yandan da sürecinin ilerleyişiyle normalize edilen davranış ve yaşam biçimlerine karşılık söz konusu endişenin e, şekil değiştirdiğini ama bir yandan da daha çok bastırılmaya çalıştığını fark ediyoruz. E, mesela henüz 1912'de, e, Seviye Talip'te, hallediğimiz Seviye Talip'inde, Fahir Hürriyet'in ilanı ile karısını kamusal düzlemde daha özgür ve e, modern olmaya teşvik ediyor. Ama bir yandan da başarılı olunca bundan huzursuzluk duymaya başlıyor. Ee, ama bu huzursuzluğu ifade etmiyor mesela. Ee, sadece onun işte, e, e, ağzından işte anlatıcı yoluyla bunu anlayabiliyoruz. Aynı huzursuzluğu 36 yıl sonra yayınlanan huzurda da hissediyoruz. Mesela Nurhan'ın Beryol'a eğlencelerine katıldığı dönem e, hem mümtaz hem de anlatıcı yoluyla okura böyle yansıyan ama asla doğrudan zikredilmeyen endişeyi çok iyi yansıtıyor. Yineşler Evikalet'in anahtar romanında mesela bu gizli endişeyi çok başarılı bir şekilde anlatıyor ki aslında Roman inşa edildiği fikir, üzerine inşa edildiği fikir bu da diyebiliriz. Yani tabii şunu da söylemek gerekir bu parantez olarak. Yani erkeğin kamusal yaşamın içindeki yeri de farklı bir frekanstan da olsa endişeyi mesleğen bir durum. Yani yalnızca kadın kamusallığının sorumsallaştığını söylemek çok doğru olmaz. Ama tabii söz konusu mahremiyet kırılması Müslüman bir toplumda ve işte muhafazakar eril bir kanunun içinde kadının yaşam biçimlerinin dönüşümünü elbette bir şekilde karşımıza daha çok çıkarıyor. İncelediğiniz romanlarda Arka... kamusal yaşamın performatif bağlamı olan üç imge etrafında olumsuzlandığını ve endişelerinde bu imgeler yoluyla inşa edildiğini söylüyorsunuz. Bu ortak imgeler nelerdir ve romanlarda nasıl yer alıyor? Ee, şöyle incelediğim romanlarda kamusal onda işte gürültü, kalabalık, e, yapaylık, sahtelik, işte, aleniyet ve teşhir gibi böyle e, olumsuz durumları karşılamak üzere hep aynı imgelenlere başvurulduğunu fark ettim. E, bunlardan ilk karnaval panayır imgesi. E, kalabalık, gürültü, hengame ile bütünleşen kumsal mekan tasvirlerinde mekan bir karnaval ya da panayır yeri olarak adlandırılıyor. Ya da metin bunları işaret edecek e, tasvir ve imgelerle donatılıyor. Bu arada tabii karnaval panayır arasında elbette bir fark var ama o dönem kastedilen genel olarak bugün karnaval olarak bildiğimiz pratik. Bu imgi bazen aşırılaşan özgürlük haliyle yani alkol, yeme içme, cinsellik gibi böyle hazla yönelik deneyimlerin aşırılığına gönderimli olarak kullanılıyor. Kimi zamansa işte kozmopolitik vurgusuyla yani her cinsten, her milletten, her yaştan insanın yer aldığı mekanlar yönelik burguyla karşımıza çıkıyor. Bir diğeri kamusallaşma bir tiyatro sahnesi olarak kurgulanışı ve imlenışı, e, mekânı ve bedene yönelik olarak işte tiyatro dekorları ve kostümleriyle ilişkilendiriliyor kamusallık ve işte yapaylık, sahtelik, rol yapma ile birlikte düşünülüyor. E, romanlarda kamusal yönü kuvvetli olan kişilerin rol yaptıklarına, işte kaybettiklerine, işte moda kıyafetlerle kuklalara döndüklerine dair anlatımlar çok fazla. Böylece kamusal bir parçası olmak özel alana yüklenen samimiyet ve sahiciliğin karşısında konumlandırılıyor. Eve dönmekse sahicilik ve samimiyete her zaman yeniden kavuşmak oluyor. Üçüncüsü ise kamusal mekan ve kamusallığın e, cam mekan imgesiyle bir araya getirilmesi. İşte mekanlar içindekilerle birlikte öyle seyirlik metalara dönüşüyor romanlarda. Bu durum da elbette mekanlarda bireysel olarak bedensel olarak bireyin işte aleniyetini ve bilinçli olarak kendisinin teşhirini de içeriyor. İşte burada roman kişilerinin görme-görünme, seyir-teşhir kavramları etrafındaki algı ve fikirleri sıkça karşılıklı çıkarılıyor anlatıcı yoluyla. Bunun bir yönünde tabi moda'nın ve buna yönelik tüketim, gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesi özellikle de kadın bedeninin kamusal alanındaki görünürlüğünün artması bu da aleniyet, aleniyet meselesinin önemli bir yönü. Kadın bedenin daha fazla görünür olması, kamusal alandaki sosyal ilişkileri nasıl değiştirmiştir? Bizim Tanzimat romanları olarak ifade ettiğimiz ilk romanlarda bariz bir Müslüman kadının kamusal hayata karışmaması gerektiği vurgusu var. Tabi bu vurku ve endişe aslında kamusallaşmanın dönüşümünü tetikleyen pratiklerle birlikte 18. yüzyıl metinlerinde de karşımıza çıkmaya başlıyor. İlk romanlar ise seyir yerlerine giden kadınların başına gelenlerle ve onların eylemlerini ayıplayanlarla dolu. Yani örneğin Ahmet Mithat'ın Vah diye bir romanı vardır. Bu çok ilginç bu bağlamda. Ya kadın ne kadar namuslu da olsa, işte hal ve hareketine dikkat etse biraz serbestçe, tırnak içinde serbestçe oldu mu başına kötü şeyler geliyor. Ki serbestçe kelimesi Ahmet Mithat'ın direkt kullandığı bir kelime. E, romandaki serbestlik vurgusunun içeriği de mesela romanın başkişisi e, var Feridane Hanım onun işte kamusal alandaki özgüveni işte, vapurta sigara içmesi erkeklerden bakışlarını kaçırmaması ona bakan erkeklerden e, elbette tabii birkaç derece derecede iyi giyinmesi e, yine aşkı memnuda da mesela henüz romanın başında Firdevsan ve kızlarına yönelik tüm olumsuz vurgunun seyir yerlerine ve görünürlüğe düşkünlükle ilişkilendirildiğini görüyoruz ee, zaten Frederson'un aynı zamanda bu bireysellik farkındalığına sahip ilk kadın olman kişisi olarak da çıkıyor karşımıza bence. Ee, tabii 1908'de gelen özgürlük havası ve sonraki yılların işte, e, toplumsal dönüşümleri tetikleyen koşulları, işte savaşçıları, koşulları, kadın kamusal yaşama karışma noktasında pratikte normalleşme süreci olarak kabul edilebilir. Pratikte diyorum çünkü algısal olarak normalleştiğini söylemek çok mümkün değil. Kadın sokağa çıkışının meşrulaşması çok başka sorunları gündeme getiriyor. İşte ne giyecekleri, hangi mekanlarda nasıl bir edep dairesi içinde oturacakları, bulunacakları, işte çalışma ortamında nelere dikkat edecekleri gibi çok çeşitli tartışma konuları sürekli gündeme geliyor. E, tabii tanzimatta pencereye, sokağa, seyir yerlerine çıkması izin verilmeyen genç kızların e, Beyoğlu kahvelerinde görülmeye başladığı bir dönüşüm sürecinden bahsediyoruz iki cinsin kamusal alanda daha kolay bir araya gelebildiği. Dolayısıyla mesela Flört'ün de dışarıda yaşanabildiği kamusal ortam toplumsal bir travma serbi aslında. Dolayısıyla işte kabaca 1915 sonrası romanlar aşırı serbestleşen kadınların yoldan çıkışına dair korku anlatıları olarak karşımıza çıkıyor. Yani mesela Yakup Kadrikaya Misafah romanları çok bariz örneklerdir bu bağlamda. Sonuç olarak da hem kamusallığın ideal haline yönelik vurduğu, işte hem de samimiyetin Kaybı korkusu ve buna yönelik işte arayış halde dönüp dolaşıp kadınla kamusal yaşam arasında konulacak mesafe üzerinden şekillendiriliyor diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz İmren Hanım. Bu sayede, bu sayede Türk romanda kamusal alana kısa vaktimizde genel bir çerçeve çizmiş olduk. Genel bir çerçeve. Ee, evet. Makale evet. yazmak düşünüyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Davet evet. Bugün ben buradan okuyorum da İmren Gece Özbey'leydik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Edebiyatta kalın.